Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Allah bu şekilde sahte mabutlarla onlara ibadet edenler arasında ahirette böyle bir uçurum yaratmış olacağını var edeceğini belirtmektedir. Ondan sonra cehennem veya daha doğrusu kıyamet arası altında meydana gelecek olan bu olayın bir adım sonrası nedir? Vara'el mujrimuna'n nas. Batıl ilahlara ibadet edenler de o ibadetlere bir şekilde razı olan eğer mükellef iseler bu da hepsi mücrimdirler burada. En mucrimur günahkarlar, suçlular. Mücrim asıl suçlu. Cürüm işlemiş olan. Cehennem ateşi de görecekler diyor. Teâlâ Onu görmek bile büyük bir dehşet. Bazı فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا Zanne fiili, Arapçada zannetmek iki manaya gelir. Eğer ihtimalli şeylere geliyorsa, şöyle de olabilir, böyle de olabilirse, Türkçedeki zannetmek manasındadır. Fakat iki ihtimalli bir konu hakkında kullanılmıyorsa, iki ve daha fazla ihtimali olan, konu hakkında kullanılmıyorsa yani tek ihtimalli bir mesele hakkında kullanılıyorsa o takdirde zanna fiili yakın manasında kullanılır. Kesinlik ifade eder. Burada anladılar, inandılar, farkına vardılar, kabul ettiler manasına. <gülüyor> Böylelikle cehennem ateşini gördükten sonra içine düşüp yuvarlanacaklarını anlayacaklar. Ve lem yecidû anhe Oradan kaçıp kurtulabilecekleri bir yer bulamayacaklardır. Haydi şuraya gidersek Cehennem ateşinden kurtuluruz diyebilecekleri bir yer bulamayacaklardır, olmayacaktır. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet, Daluruf'u surenin akışındaki göreceğimiz ayet, ifadeinde ise bu konu ile alakalı, bu sahne ile alakalı, perde'yi kapatan bir ayet-i kerime. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Allah ım. Allah. Ant biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği geniş geniş tekrar be tekrar açıklayıp durduk. Ama insanın bunlara karşı konumu ne? Ve kanel insanu ekser şeyin İnsan da her şeyden daha çok tartışmaya girişen, inatlaşan, hakkı, doğruyu kabul etmeye eğilim göstermeyen bir varlık. Biraz ifade gülümsetici bir nükte. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gece gidiyor. Ali radıyallahu anh ile Fatıma validemizin evinin kapısını tıkırtatıyor. Uyuyorlar. Neden kalkıp şu gece vaktinde ...Allah'a iki rekat namaz kılmıyorsunuz diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki... ...Ey Allah'ın Resulü... ...ruhlarımız Allah'ın elinde. İsterse salar... ...biz de kalkarız namaz kılarız. İstemese uykuya devam ederiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir şey demeden bırakıp gidiyor. Giderken elleriyle dizlerine vuruyor... ...ve ayetin bu bölümünü okuyoruz. وَكَانَ insanu اَكْثَرَ şeyin ...cedelâ. Yani bu kadar hayırlı bir işte Ali radıyallahu an efendimizi gibi bir zat böyle bir durumda Peygamber Efendimiz'e hem de ayeti kerimeden daha doğrusu İslam'ın hakikatinden, Kur'an'dan mülhem bir cevap veriyor. Ayet ne diyor? Nah yok.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 Ruhunu da uykudayken o alır. Bir çeşit ondan ruh. Yani uyku ölümün kardeşidir diyor ya. Konuyla alakalı değişik tefsirler var. Nasip olur da oraya gelirsek belki onlardan da bahsederiz. Ondan sonra diyor ki... ...hakkında ölüm hükmünü verdiği ruhu... ...yanında alıkor. Yani geri salmaz. Ve yürsülül uhra. Öbürünü de yani... Uykudan sonra uyanacak olanını salar, bırakır. Hz. Ali ona böyle cevap veriyor. Bu ayetten ilhamla. Ruhlarımız Allah'ın elinde diyor. Salarsa biz de uyanırız. Kalkarız, namaz kılarız. Salmadığına göre ne yapalım diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلَ Tabi bu ayet-i kerimenin kapsamına girer mi girmez mi Ben bilmiyorum. Bilimsel olarak da tespit edilmiş bir şeydir. İnanıyorum ki hepiniz de kendinizde bunu tatbik etmişsiniz. İstediğiniz kadar uykusuz olun. Samimi olarak ben şu saatte uyanacağım Allah'ın izniyle derseniz o saatte uyanırsınız. Dakikası bile geçmez. Elinizdeki veya duvarınızdaki, evinizin duvarındaki saate bakın. Şu anda saat 1 faraza, bir 20 geçe uyanacağım. İnanın 21 geçe değil, 20 geçe uyanırsınız. Cenab-ı Allah'ın bu beyne verdiği böyle bir programlama gücüdür bu. Cenab-ı Allah bize, yeter ki samimi olalım. Ha, demek ki Allahü Teala dilediği, biz dilersek, Allahü Teala eğer ölüm takdir etmemişse, ruhumuzu o vakitte de salar, teheccüde de kalkarız. Rabbimizden balfiret de dileriz. Namazımızı da vaktinde kılarız. Ama bazen insan farkında olmadan ve ya şimdi yarım saat uyanacağım bir de sabah namazı girecek falan acaba uyusak mı falan diye içinden geçirdiği zaman da uyanamıyoruz. Uyanamıyoruz. Onun için bu Cenab-ı Allah bu da bize verdiği, ihsan ettiği bir şeydir, bir imkandır ayrı bir lütuftur. ayrı bir lütuftur. Yani dolayısıyla bu tartışma konumuna girmemek için biz Allah'la samimi olalım. Allahü Teala da bize bu samimiyetimize uygun bir şekilde muamele edecektir inşallah. Hı -hı. Tartışma yerine, hemen söyleyeyim, doğruya yönelme her zaman için insana daha çok şey kazandırır. Tartışma insanı zihnen yorar. Fikren yorar. hele batıl tartışma Maazallah. ruhum da perişan eder. Ve ma mena'a'n-nase Şimdi bu ayet-i kerime ve devamında Cenab-ı Allah insanların hidayeti kabul etmeleriyle alakalı olarak temel bazı tutumlarını ve konuyla alakalı ilahi sünnetleri dile getiriyor. Bunlar üzerinde belki uzun uzadıya duramayacağız veya izahlarımız belki her bakımdan yeterli olmayacak. Ancak şu kadarını belirtelim ki bunlar ilahi sünnetlerin bir kısmıdır. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hem kevni sünnetleri dile getirilmekte yer yer, hem de sosyal toplumsal sünnetleri, beşeri sünnetleri dile getirilmekte. Bu sünnetleri ne kadar idrak edersek, o ayetlerin, daha doğrusu o sünnetlerin ilgili olduğu alanlarda... Toplumumuzla alakalı veya çevremizle alakalı bir takım çözümler teklif etme imkanımız ve şansımız daha ileriye gider. İnsanların hidayet geldiği zaman iman etmelerinin önündeki engeller nelerdir? İşte bu ayet-i kerimeler buna çeşitli yönleriyle cevap veriyor. Diyor ki, estağfirullah, وَمَا مَنَا النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ İnsanlara hidayet geldiği zaman iman etmelerini ve Rablerinden mağfiret dilemelerini engelleyen tek sebep اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ Ancak onlara öncekilerin ilklerin sünnetinin gelmesi Ou yâtiyemul âzabu kubûlâ Yahut azabın kendilerinin karşısına gözle görünürcesine gelmesidir. Şimdi ayet-i kerimede daha iyi anlaşılması için şunu belirtelim: ayet-i kerimede hasfedilmiş ifadeler vardır. Bu hasfedilmiş ifadeleri açarak ayet-i kerimeyi anlamlandırmaya çalışalım. İnsanlara hidayet geldiği zaman iman etmelerdi ve Rablerinden mağfiret dilemelerinin önündeki engel, onların her ne sebepten olursa olsun iman etmemeyi, iman etmemekte ayak diretmeyi, mağfiret dilememeyi, mağfiret dilememeyi ısrarla sürdürmeyi, sürdürmekte ısrar etmeleridir diyor ısrar ettiler yani onlara e hidayet geldi onlar hidayeti kabul etmedi onlardan araplerinden mağfiret dilemeleri istendi onlar mağfiret dilemedi sonunda Allah'ın iman etmeyen günahlarından dolayı Allah'tan mağfiret dilemeyenlere dair uyguladığı bir sünneti vardır kanunu vardır geri kalmayan kanunu nedir? Onları şu veya bu şekilde helak etmek veya sıkıntılara düşürmektir. İşte onlar iman etmemeyi sürdürünce mağfiret dilememeyi sürdürünce ne oldu? Sonunda onlara önceden geçenlerin başına gelenler bunları da gelip buldu. Yahut da azap gözle görülürcesine üzerlerine geldi. Bütün peygamber ümmetleri, helak edilen peygamber ümmetleri bu ayet-i kerimenin anlaşılması için hatırlanırsa iyi bir yardımcıdır. Yani diyelim ki Nuh Aleyhisselam ilk Resul Aleyhisselam kavmini bu kadar yıl uyardı. Onlar ne yaptılar? Sürekli olarak hidayeti reddettiler. Mağfiret dilemeyi kabul etmediler. وَقَالَ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Muh aleyhisselam ve devam etti. Rabbinizden mağfiret dileyin. Şüphesiz ki o çok mağfiret edicidir. Onlar mağfiret dilemediler. Tövbe etmediler. Yani küfürlerinde ısrar ettiler. Hidayeti kabul etmemekte ısrar ettiler. Bunun üzerine ne oldu? Tufan geldi. İman etmeyenler helak oldu. İman edenler kurtuldu. İşte ayet-i bunu ve sonraki diğer risaletleri hatırlayın bunu iyi anlatıyor insanlara hidayet geliyor insanlar iman etmemekte ısrar ediyorlar neticede daha öncekiler aynı işi yaptıkları vakit helak edildikleri gibi bunlar da helak edildiler peki Şu anda acaba insanlar günah işlemiyorlar da mı? Onun için helak edilmiyoruz. Hidayeti kabul etmişler midir de bu halde bulunuyoruz. Veya tersine, ya bakıyorsunuz dünyanın kuzeyi, dünyanın batısı. Avrupa'sı, Amerika'sı, her türlü refah ve bolluk içerisinde, maddi imkanların zirvesinde ilmin zirvesinde şunu zirvesinde bunun zirvesinde buna karşılık dünyanın güneyi, Afrika'sı, Asya'nın güneyi vesaire ben inşallah her bak, İlmi bakımdan gerilik, açlık, sömürülmek her bir şey. Hastalık, efenime söylem, ömür ortalamasının, yaş ortalamasının küçüklüğü, gelir dağılımının düşüklüğü ne sayarsanız sayın. Nerede tutarsanız dökülüyor. Bu neyi ifade ediyor? Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamdan sonra Risaletleri inkar etmekten dolayı toplu helaki kaldırmıştır. Ya etmemiştir. Bunun yerine toplumun içerisinde insanları ifade yerindeyse kıyamete kadar veya ölümlerine kadar devam edecek bir hayat seyri içerisinde onlara süre tanımıştır. Tövbe eden kurtulur. Etmeyen zaten veya baştan beri sırat-ı üzerindeyse problem yok. Etmeyen ise ahirette kendi helakini hazırlamış olur. O halde öncekilerin sünneti iman etmemeleri halinde helak olmaktı. Günümüzü de ise bu sünnet Toplumların farklı şekillerde helak edilmesidir. Helak iki türlüdür. Bir, kökten imha edilmek suretiyle helak, buna istihsal azabı denilir. Yani istiysal, kökünden kurutmak, kökünü koparıp yok etmek. İki, toplumsal olarak derece derece istidraç yoluyla helake ve azaba yaklaştı. Musa Aleyhisselam'dan sonra bu şekilde toplumsal helak, şekil ifade elde ise Cenab-ı Allah'ın takdiri gereği şekil değiştirmiş bulunuyor. Biz beşeriyet tarihinde Kur'an'ın bize anlattıklarından bunu görüyoruz. Günümüzde işte helak, helakin sebepleriyle kendisini gösteriyor. Bu sebeplere baktığımız zaman az önce söylediğimiz standartlar, ne helakin gerekçesidir ne de kurtuluşun gerekçesidir. Yani diyelim ki dünyanın kuzeyinde ve batısında olumlu görülen şeyler ile dünyanın güneyinde bilhassa görülen bunların tam zıttı olan göstergeler ne bunlarda kurtuluşun göstergesidir ne öbürlerinde helakin göstergesidir. Kurtuluşun veya helakin göstergesi tamamıyla Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerine riayet etmektir peki buna rağmen bu toplumlarda helakin belirtileri yok mu? var mı? buna bakacak olursak eğer bir toplumda toplumu genel olarak kapsayan emniyet ve güvenlik yerine tedirginlik ve güvensizlik varsa eğer bir toplum geleceği açısından türlü türlü endişelerle karşı karşıyaysa, eğer bir toplumda maddi ve manevi bilhassa hastalık gibi kabul edilmeyen fakat gerçekte türlü rahatsızlıklar, uyuşturucu iftirasından kumarbazlığına vesairesine varıncaya kadar, fuhuşa ahlaksızlığa, ailenin çöküşüne bitmesine varıncaya kadar türlü türlü azaplar varsa bu toplumda zaten helakin göstergeleri ...veya hazırlayıcı sebepleri mevcut demektir. Daha fazlasını da saymak mümkün ama... ...bu kadarcık bir fikir vermek durumundayız yeterlidir. O halde ayet-i kerimenin özü şu. Ayet-i kerime diyor ki... ...dünyada da ahirette de rahat ve huzur... ...kurtuluş, imanı ve hidayeti kabul etmeye bağlıdır. İman ve hidayetin kabulünün dışında... ...rahat, kurtuluş ve huzur söz konusu değildir. Öncekiler iman ve hidayeti kabul etmeyi reddettikleri için helak edildikleri gibi sonrakiler için de böyle bir huzursuzluk, böyle bir helake uğramak geçmiştekilere uygulanan sünnettir. Devam ediyor ayet-i kerimeler وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا ve وَمُدِّر۪ينَ Biz Resulleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Mübeşşir, müjdeleyici. Neyi müjdeliyorlar? Özellikle ahirette uhrevi saadeti, cehennemden kurtuluşu, cennet nimetlerine kavuşmayı müjdelerler. Münziri, karşı karşıya kalınacak gelecekteki tehlikeleri bildirene ne denir? Nezir ve Münvir denilir. Gelecekte insanı Bekleyen tehlikeleri haber veren kimseye nezir ve münzir denilir. İşte rasuller bu iki vazifeyi yapmak üzere gönderildiler. Dolayısıyla Müslüman olarak bizler de muhataplarımızla konuştuğumuz vakit sırası geldiği takdirde inzarı da tebşiri de şartlara uygun bir şekilde hikmetle dile getirmesini, söz konusu etmesini bilmek tebliğin inceliklerindendir. Tebliğın inceliklerindendir. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ Bu da tartışılmaz bir olgudur. Daha doğrusu hakikati ortaya koyan bir vakadır. Kafirler Batılı ileri sürerek, onunla hakkı çürütmek maksadıyla ne yaparlar? Tartışırlar. Kafirler, batılı ileri sürerek, onunla hakkı çürütmek maksadıyla, batıl gerekçeleriyle, batıl gerekçelerle, batıl delillerle tartışmalarını sürdürürler. Bu böyledir. <Gülüyor> <Gülüyor> batıl bazen kısmen hakkı ihtiva ederek de öne sürülebilir. Fakat maksat eğer batılsa gösterilen delil hak dahi olsa bir kıymet ifade etmez. Çünkü hak olan bir şey batıl bir amaçla kullanılır. Bunu en güzel Ali radıyallahu anh efendimiz haricilerle ilgili değerlendirmesinde dile getiriyor hakem olayı bilirsiniz sıffin savaşından sonra kabul edildikten sonra hariciler la illa illallah illa lillah diyor Allah'tan başkasının hüküm vermek hakkı yoktur ve önceki dersimizde bizim açıkladığımız hükümleri bunlar getiriyorlar getiriyorlar alakası olmayan bir olaya indirgiyorlar Günümüzde birçok sapık fırkanın yaptığı gibi Müslümanları tekfir edenler genelde bu harici mantığını kullanıyorlar. Hariciler ümmetin en cahilleridir. Ümmetin en alimlerini ve en takvalılarını tekfir etmişlerdir. Evet. En akıllılarını, en adillerini ne yapmışlardır? En müttakilerini tekfir etmişlerdir. Haricilerin özelliği bu. Günümüzde de böyledir. Tekfir mekanizmasını işletmekte herhangi bir tereddüt göstermeyen insanları gördüğünüz yerde onlardan kaçın ve bilin ki onlar İslam'ın cahilidirler. Allah'ın değişmesi sünnetidir. Çünkü bu iş böyle başladı, cehaletle başladı. Hariciler dediler ki La hukme illa lillah Hüküm koymak ancak Allah'ındır. Dolayısıyla Ali hakemi kabul etti, kafir oldu maazallah. Muaviye hakemi kabul etti, kafir oldu. Ebu Musa el-Eş'ari hakemlik yaptı, kafir oldu. Efendime söyleyeyim, Amr ibn As hakemliği kabul etti, o da kafir oldu. Bunların taraftarları da kafir oldu, onlar da kafir, bunlar da kafir. Biz onları hepsine kafir diyerek kendimiz mümin kaldık. Ya böyle bir mantık olur mu? Böyle bir kafa olur mu? haricilerin hepsinin geçmişine bakın o zamanki çoğu yeni Müslüman olmuş kabileler veya İslam'la yeni tanışmış aşiretlerden İslam'ı iyi bilmiyor Kur'an okuyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Kur'an okurlar herhangi birinizin diyor okunu dümdüz yapması gibi harflerini lafızlarını dümdüz çıkartırlar. Fakat okun hedefini delip geçtiği gibi de dinden çıkıp giderler. Okudukları o Kur'an hançerelerinden aşağıya inmiyor diyor. Bu zavallılar kalkmışlar. Hazreti Ali'yi haşa, haşa ve benzerlerini tekfir ediyorlar. İşte Hazreti Ali'ye diyorlar, ya Ali diyorlar. Bunlar Allah'tan başkasının hükmetmek hakkı yoktur. Diyorlar ne diyorsun? Buna dayanarak bizleri tekfir ediyorlar. Kelamun hak uride bihi batıla diyor. Söz doğru fakat murad batıl. O sözü kullandıkları delil olarak kullandıkları ve varmak istedikleri hüküm varmak istedikleri batıl bir hüküm. Onun için batıl maksadıyla hakkı ileri sürmek, batıl bir sonuca varmak için hakkı ileri sürmek de batıl ile hakka karşı mücadele etmektir. Mücadele etmenin hatta en haince yollarından birisidir. Size ayet de okuyarak batılı size kabul ettirmeye çalışıyoruz. Ayet okuyor. Ve men ne asdaqu min Allahi hadisa. Mesela Allah'tan hadisi yani sözü daha doğru kim var diyor. Diyor ki bak işte bu ayet bile hadislerin yalan olduğunu söylüyor. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> bu ayeti aklı sıra Resulullah'ın söylediği ilmi delillerle ortaya konulmuş Sahihi zayıfından sağlamı sağlam olmayandan ayır dedirilmiş olan hadislerin tamamını bir kenara atmak için güya delil diye kullanıyor. Bilmeyenler de gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bu ayet olduğuna göre bizim hiçbir hadisi kabul etmememiz gerekiyor. İşte. Bozacının şahidi şeracıdır kabilinden. O bunu, o biri kabul ediyor. Buyur. Fakat ilmi bakımdan hiçbirisinin bir değeri yok. Onun için burada bizim gündeme getirilen konular ele alınan meseleler ile alakalı olarak eğer yeterli bir bilgimiz bir ilmi altyapımız yoksa bırakalım tartışanlar tartışsın biz en azından bilgimizin yetersizliğinin farkına vararak kendimizi korumaya çalışalım. Acuzelerin dinine bağlı kalmaya çalışın anlamındaki sözün belki bir manası budur. Yani geçmişten beri gelen doğru bir inanç var. Ben böyle anlıyorum en azından. Eğer siz o inançta şüphe uyandıracak kadar bir takım şeylerin gündeme getirdiğini görüyorsanız ve o konuda tahkik ehli değilseniz, en azından konuyu tahkik edebileceğiniz kaynaklar veya şahıslar buluncaya kadar siz o işlere girmeyerek kendinizi koruyunuz. Bu bir ihtiyattır. Akıllıların işidir ihtiyatlı olmak. İhtiyatı elden bırakmak akılsızlıktır. Hayvanlarda bile söz meclisten dışarı en ileri derecede güdüsel bir ihtiyat var. Bu konuda biz kendi menfaatlerimizi korumak, kendimizi tehlikelerden korumak noktasında maazallah ...hayvanlardan daha zor... ...veya daha alt mertebede... ...olmayalım. Onun için Cenab-ı Allah... ...fes'elu ehle zikri... ...in kuntum la diyor. Bilmiyorsanız... ...konuyu bilenlerden... ...hatırlayanlardan sorunuz. Herkesin her şeyi bilmesine zaten imkan yok. Öyle bir mükellefiyet de yok. Çünkü Allah-u Teala gücümüzden fazlasını yüklemez. Herkes de her şeyi bilmek zorunda değildir yani. Herkese de illa mümin ve kafir... Elimizden mühür alarak damga vurmak zorunda da değiliz. Bu bizim işimiz değil. Alimlerin işidir. Müftilerin işidir. İslam hakimlerinin, İslam mahkemelerinin işidir. Ne? Geliyor bana söyle, Söyle bakayım. Filan kişi veya filan kimseler, filancalar, filan mümin midir, kafir midir? Ya kardeşim bilmiyorum bu benim işim. Sen de kafir oldun. Allah'tan korkun ya. Bırakalım bunları. Bunların İslam'la zerre kadar alakası yok. Kur'an-ı Kerim'de bile böyle bir şey var. Resulullah'ın sünnetinde yok. Nereden çıkarıyorlar bunları? Onun için sakın batılı ileri sürerek hakka karşı mücadele edenler olmayın demeyeceğim. Bunlara karşı uyanıklı, uyanık olmamız, müteyakkız olmamız gerekiyor. وَاتَّخَذُوا <Sessizlik> ve Bu şekilde yapanlar aslında benim ayetlerimi ve kendilerinin kendisiyle korkutulacakları şeyleri alay konusu edinmiş olurlar diyor. Ve men ağlemu mimmen zükkire bi ayati rabbihi fe anha Ne billah. İşte uyarılara bu şekilde dikkat etmek gerekir diyor. Kendisine... Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve ellerinin önden götürdüklerini unutan, yani yaptıklarını hiç hesaba katmayan, hep iyi iş yaptığını zanneden, öyle kabul eden, kendisini öyle değerlendiren kimseden daha zalim kim olabilir? Hem Rabbinin ayetleri ona hatırlatılıyor. Bak bu bir lütuftur. Allah'ın sana bir yardımıdır. Allah'ın senin önüne sürdüğü, yaklaştırdığı bir ihsanıdır. Sana bu ayetler hatırlatıldığı zaman sen onlardan yüz çevirmemelisin. Allah'ın ayetleriyle hatır, kendilerine hatırlatıldığı zaman لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا diyor. <gülüyor> Allah'ın iyi kulları ibadurrahman, Rahman kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman o ayetlerin karşısında sahır ve kör yıkılmazlar. Aksine şu urla secdeye varırlar diyor. Üstelik insanlar daha önce yaptıklarını da unutu verirler diyor. Hiç hatırlarına gelmezler. Yani ben vaktiyle böyle bir kötülük işledim. Veya Rabbime karşı şöyle bir kusur işledim. Veya şu salih ameli işleme imkanım olduğu halde yapmadım deyip geçmişlerinden ötürü mağfiret dilemezler. Pişmanlık duymazlar. Geçmişlerini unuturlar diyor. İnna cealna ala kulubihim ekinneten eyyefkahu. İşte böyle olanların kalplerine biz onu yani Kur'an'ı İyice fıkh etmeleri, bilmeleri, öğrenmeleri ni önlemek üzere kalplerini örtüler içerisinde sarıp sarmaladık. Onu anlayamazlar artık diyor. Sebep ne? Yaptıkları. Allah kimseye zulmetmez. Sen kalbini köreltmezsen Allah senin kalbine körlük vermez. Sen kalbini açarsan Allah da kalbini... ...senin istediğinden daha fazla açar. Bu Hak. budur. Ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Hakkı da işitemezler diyor. Ve in ted'uhum ilel hüde. Kulakları da ağırlık. Kalpleri de onu fıkh edemiyorlar. Bunun için diyor sen onları hidayete davet edecek olsan, فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ ebedًا لَنْ <بِاللّٰه> zaten istikbalin olumsuzudur. Geleceğin olumsuzudur. Bir de ebeden ile teakit etmiş ayrıca. Ebediyen onlar bu durumda hidayet bulamayacaklar. Rabbim böyle bir hükmün mahkumu olmaktan muhafaza bulsun. E, durum böyle ama bakın kalplerimiz sıkıldı. Bayağı sıkıldı. Ya bu duruma düşersek, maazallah. Arkası geliyor. Bu sefer kalplerimizi rahatlıyor. Rabbukel gafururur rahme. Allahu Ek ifade ne kadar tatlı. Rabbine gelince o el gafur ve rahmet sahibi olan. Rahmetli, merhametli olandır. لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُونَ Eğer her kazandıklarından ötürü onları sorgulayacak olsa var ya. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَبُ Onlara acilen azabı gönderirdi. Ama Cenab-ı Allah bize mühlet veriyor. Bir ömür boyu yaşatıyor. Halimdir o. Halim cahilin cehaletine yani günahkarın günahına çabucak acele ederek ceza vermeyip tahammül gösteren demek. Cenab-ı Allah halimdir. Gafurdur. Rahimdir. Veduttur. Şekurdur. Ya. Lev yuâhiduhum bimâ kesebûn le acjel lehum el onların umduklarından istediklerinden de daha çabuk verirdi azabı onlara ama bel lehum onların bunun yerine yani azap onlara istedikleri zamanda gelmez onlar için vaat edilen tesbit edilen bir vade vardır la yecidu min dunihi mu'ile onlar onun dışında bir sonuç bir akıbet ile karşılaşmazlar. Sadece o vakitte bir netice ile mevil ale yauluden ale yaulu akıbet demek. Sonunda bir işin vardığı nokta demek. Onlar onun dışında bir akıbetle, bir sonuçla, bir nihai vakitle, bir nihai vaideyle karşılaşmazlar. Çünkü Cenab-ı Allah haşa rastgele hareket etmez. Her şey onun yanında bir ölçü iledir. Rahmetin de ölçüsü vardır, azabın da ölçüsü vardır. Her şeyin bir vadesi, bir miktarı, bir takdiri, bir planı, programı vardır. Gelişi güzellik yoktur. Bu bizim için de bir terbiyedir. Bir manada ey insanlar, siz de ne yapacaksanız planlayarak, ölçümleyerek hesap ederek, kitap ederek gerektiği gibi yapın demektir. Cenab-ı Allah dileseydi kainatı altı günde değil yedi gökleri ve yeri altı günde değil bir çırpıda hepsini yaratabilirdi. Yaratabilir miydi? Yaratırdı. Fakat Cenab-ı Allah bizlere işlerimizi sıraya koymayı yani bununla kısacası bizi Günlük hayatımızda ve gelecek ile ilgili planlarımızda bizleri terbiye etmeyi amaçlıyor. Hikmetlerinden birisi de budur. Ve tilkel kura, işte geçmişteki şehirler, hangisini hatırlayalım ki? Bildiğimiz ve bilmediğimiz, Lut Gölü çevresindeki Sodom ve Gomorrah mı, yı, yı, yı. Efendime söyleyeyim Roma şehirlerini, Pompei'yi vesaireyi mi, Atina'yı, Sparta'yı mı, ne bileyim Hindistan'daki türlü türlü helak olmuş şehirleri mi, Anadolu'da her yerde. Her yerde kalıntılar var. insanlar, arkeolojik ve turistik maksatlarla bunları görüyor. Görsünler de Kur'an-ı Kerim'in bakışı ile geçmişe bakmasını bilmek lazım. Kur'an bize önümüzde geçmişi niye sergiliyor ve ona bakmamızı neden emrediyor? İşte burada ayet kelime. kerime. İşte o şehirler ahlak <gülüyor> hum biz onları helak ettik. Niçin? lemme <gülüyor> onlar zalimlik ettikleri vakit. Şu günümüz ...materyalist uygarlığı da... ...korpsun. Göstergeler... ...neyi gösterirse göstersin. Biz Allah'ın vadinin ne olduğunu... ...tehdidinin ne olduğunu... ...bilmiyoruz. Zulmettikleri zaman... ...işte şehirler... ...biz onları helak ettik. Ve cealna limahlikihim... ...mev'idah onların helak edilişleri için de biz vaat ettiğimiz, vadesini tayin ettiğimiz bir zaman tespit ettik. Zamanı gelmeyince olmuyor. O vade içerisinde, o vade gelene kadar imkanınız, yani tercihlerinizi değiştirme imkanınız var. Tercih değişirse ne olur? İşte Yunus Aleyhisselam kavmi. O da enteresan bir örnek. Tarihte veya Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı kıssalar içerisinde Nuh Yunus Aleyhisselam kavmi müstesnadır. Her bir kavim diyor azap gelmeden önce keşke iman etselerdi de imanları onlara fayda verseydi. İşte Yunus kavmi bunlardan istisnadır diyor. Azabın geldiğini hissettikleri zaman iman ettiler. Ve allah Teala da onları azaptan kurtardı. Yaklaşmış, ucu görünmüş olan azabı geri çekti. Allah Allah. İman o kadar büyük bir şeydir. Böyle bir hadise. iman büyük bir olay. Ama Yunus yok dedi birileri. Yunus yoksa yok. Rabbi var. Yunus'un Rabbine yalvaralım. İman böyle büyük bir hadise. Onun için bugünkü beşeriyetin önünde de hala bütün zulümlerine rağmen biz çıkış yolunun var olduğuna inanıyoruz. Beşeriyet eğer bugün iman ederse yolunu şeytanın yolundan değiştirip Rahman'ın yoluna doğru yönlendirirse, çevirirse mevcut olan bu kadar güzel imkan ile bu imkanların efadem söyleyeyim avantajını veya iyi tarafını Birçok açıdan sıfırlayan olumsuzluklar da Allah'ın izniyle olumlu olur o zaman. Ve mevcut imkanlar, beşeriyetin imkanı anında kat kat fazlasına dönüşür. Azap unsurları rahmete dönüşür. Hayatın tadını bozan her türlü tatsızlık hayatı daha lezzetli, daha sevimli, daha güzel bir hale dönüştürür. Cenab-ı Alemin'den bizleri helak edenler, helak olunanlar arasında kılmamasını bizleri rahmete nail olanlardan eylemesini niyaz ederiz. Geçen hafta az önce kardeşimizin ifade ettiği üzere dersimizin devrimi daimlerinden İsmail Hoca vefat etmiştir. Sizlerden hatırınıza geldikçe rahmet ve dua elbette ki bekliyordu. Dualarımızı esirgemeyelim. Bu vesileyle her birimiz onun ruhuna burada birer Fatiha hediye edelim. Cenab-ı Allah bizlerin de onun ve diğer Müslüman kardeşlerimizin de ölümden sonrasını ve ahiretimizi mamur eylesin. Bizlerin dünyada da, ahirette de bizleri her türlü güzelliklere, iyiliklere mazar kılsın. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun.